Eser Sefiller Victor Hugo Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün size dünyaca ünlü bir eseri tanıtmak istiyoruz. Victor Hugo'nun kaleme almış olduğu bu eser... Sözünüzü kesmiş oluyorum ama önce yazarımızı tanıyalım isterseniz. <gülüyor> Memnuniyetle. Victor Hugo, 26 Şubat 1802 yılında Besant doğar. Çok genç yaşta şiir yazmaya başlayan Hugo, 15 yaşındayken Fransız Akademisi'nin şiir yarışmasında derece alır. Tutkulu, Yüce gönüllü ve olağanüstü çalışma gücüne sahip olan Hugo, büyük ve çok yönlü bir yazardır. 1822'den sonra romantizm akımına katılır. Kısa zamanda büyük ün yapar. 1830'da klasikçiliğin sonunu belirten, coşturucu nitelikteki tiyatro eseri Hernani'yi sahneye koyar. Bu oyun gençliğin yeni özlemlerini dile getiriyordu. Bundan sonra Hugo için bir verimlilik dönemi başlar. Yepyeni bir üslupla birçok roman ve şiir kaleme alır. Bu arada dünya tarihini anlattığı yüzyılların efsanesini yazar. Özellikle Sefiller adlı eseriyle olağanüstü bir başarı sağlayan Hugo, Napolyon'u desteklediği için 20 yıl Fransa dışında yaşar. 1870 Savaşı patlak verip imparatorluk yıkıldığı zaman Fransa'ya döner. Edebi faaliyeti geniş ölçüde azalır. 1885'te Paris'te öldüğü zaman Fransa'da halk yasa boğulur. Halka mal olmuş kişilerin gömüldüğü Paris Pantheon'da toprağa verilir. Hugo ile Fransa'nın en büyük dehalarından biri de ölmüş oluyordu. Sanırım büyük kısmımız Victor Hugo'yu Sefiller'den dolayı sadece romancı yönüyle tanırız. Oysa Victor Hugo çok güzel şiirlerde kaleme almış bir edebiyatçıdır. <Gülüyor> Defalarca da Beyaz Merde'ye aktarılan Sefiller romanı hem müzikal hem de tiyatro oyunu olarak sergilendi. İstersen dinleyicilerimizi daha fazla meraklandırmadan yazarın dünyaca ünlü eserini yani Sefiller'i özetleyelim. Jamalcan, yoksul bir köylüdür. Ailesini doyurmak amacıyla çaldığı bir somun ekmekten dolayı kürek cezasına çarptırılır. Defalarca kaçma teşebbüsünde bulunduğundan cezası katlanır ve 19 senelik hapisten sonra inançlarını yitirmiş, topluma öfke ve kin duyarak tahliye olur. Sefil bir halde geldiği dünyede kasaba piskoposunun evinde misafir olduğu gece uyanır, tekrar yatar fakat bir türlü uyuyamaz. Aklı, yaşlı hizmetçinin birkaç saat önce masaya koyduğu gümüş ve altın yemek takımlarında kalmıştır. Gece yarısı kalkıp gizlice papazın odasına gider ve sanki bunu daha önceleri yapıyormuş gibi çabucak papazın baş ucundaki sepeti kavrar. Bu sepetin içinde o akşam yemek yediği gümüş takımlar vardır. Janvajan kısa sürede odadan çıkar ve kaçmaya başlar. Ertesi sabah Bay Miriel bahçeye dolaşmaya çıkar. Bu sırada sararmış bir yüzle hizmetçi Magloar çıka gelir... ...ve misafirin gümüş takımları alarak kaçtığını söyler. Miryel kadına dönerek gümüş takımların kendilerinin mi olduğunu sorar. Hizmetçi tam cevap vermeye hazırlanırken Jean Valjean... ...ve onu yakalayan üç jandarma kapıyı açarak içeri girerler. Jandarmalar piskoposa askerce bir selam vererek... ''Piskoposum bu sefil!'' "Ah, hoş geldiniz Mösyö. Ben de sizi görmek istiyordum.'' O tabaklarla beraber şu iki gümüş şamdanı da hediye etmiştim. Neden tabakları alıp şamdanları bıraktınız? Onlara ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Canvalcan hayretten ve korkudan sapsarı kesilir. Piskopos şamdanları uzatırken ona yaklaşarak gümüşleri alıp kötü geçmişini unutmasını ve iyi bir insan olma yolunda kendisine verdiği sözü tutmasını söyler. Canvalcan koşarcasına Digne kasabasından çıkar ve akşama kadar kırlarda yürür. Thank <music> you. Hayata ahlak ve fazilet sahibi iyiliksever bir insan olarak farklı bir isimle Monsieur Madlen olarak yeniden başlayan Jean Valjean, yoksulluk ve sefaletin kol gezdiği bir yer olan montiel merde ucuz mücevher imalatçılığı yaparak yaşamaktadır. İmalatta iki basit gelişme sağlayarak yeni bir teknik geliştirir. Bu işten kazandığı parayla işlerini genişletir ve birçok fakir insana yeni bir iş kapısı açar ve yaptığı iyiliklerle herkesin sevgisini kazanıp kasabanın belediye başkanı olur. Onu herkes Madlen Baba olarak bilir. Vajcan'ın gizlediği geçmişten şüphelenen dedektif Javer araştırmaya koyulur ve dinya kasabasındaki hırsızlık olayına kadar ulaşır. Bu arada bir olayla karşılaşır. Paşlömen adında bir ihtiyar kasa sonucu bir arabanın altında kalır. İmdadıma yetişin. Ölmek üzere olan bir ihtiyara yardım edecek güçlü biri yok mu? Yakınlarda bir makine yok mu? Ben onun için adam gönderdim. Madem baba, kendisini gölge gibi takip eden bu karanlık bakışlı, leğen çapkalı adamı tanır. Fakat bunu hiç belli etmez. Makine gelene kadar iş işten geçmiş olacak. Arabanın altına girip sırtını verecek bir yiğit yok mu? Bunu becerene beş altın var. Parayı az bulduklarından değil. Bu işin üstesinden gelecek adam yok da ondan. M. Madlen, sizin teklif ettiğiniz bu işi yapacak dünyada bir tek adam tanıdım. Makineyi bekleyecek zamanımız yok ki. Bu adamı nereden bulacağız? O bir tersane mahkumuydu. Öyle mi? Evet, hem de Tulos tersanesinde. Belediye başkanının benzi sararır. Bu kasabada bir can incinse Allah hesabını benden soracak. Çünkü ben onların belediye başkanıyım. Oradaki insanların şaşkın bakışları arasında arabanın altına eğilir. Dirseklerini dizlerine dayayarak sırtını arabaya verir. Diğerlerinin de yardımıyla ihtiyarı kurtarır. Bir gün isim benzerliğinden dolayı bir başkası Jean Valjean'ın yerine tutuklanır. Ne var ki Valjean'ın ahlakı kendi yerine bir başkasının hapsedilmesine izin vermez. Kahramanca bir hareketle kendisini tanıtarak teslim olur ve kendi isteğiyle yeniden kürek mahkumluğuna döner. Birkaç yıl sonra bir kez daha kaçmayı başaran Valjean kuzeye gider. Teslim olmadan önce sakladığı namusuyla kazanılmış paralarını alır. Para onu rahatça geçindirecek ve çevresine yardım etmesine de imkan verecektir. İlk işi daha önce yanında çalışan ve uğradığı haksızlık ve iftira ile sokaklara düşen bir kadın olan Fanten'in kızı Cosette'i aramak olur. Fanten artık ölmüştür fakat kızı yetiştiren üvey ana babası ona çok kötü muamele eder ve onu adeta bir köle gibi çalıştırırlar. Valcan en sonunda küçük kızı bulur, onu almak ister. Ah Mösyö, bu beslemeyi benden kurtaracak kişiye ömrüm boyunca dua ederim. Eğer böyle bir niyetiniz varsa alın sizin olsun. Ne yaparsanız yapın, yeter ki beni ondan kurtarın. Peki, onu alıyorum. Gerçek mi? Onu kabul ediyor musunuz? Evet madam, ediyorum. Kozet'in üvey ailesi Tener diyeler, 1500 frank karşılığında kızı Valcan'a verir. O da Kozeti evlatlık olarak yanına alır ve ona derin bir sevgiyle bakmaya başlar. Bu arada Müfettiş Javer izini bulur ve onu takip etmeye başlar. Valcan bütün gücüyle ondan kaçmaya çalışır. Tam köşeye sıkıştığı bir anda bir duvardan atlayarak izini kaybettirir. İçeride bir adam görerek ona yaklaşır yüz frank kazanmak istemez misiniz aman Allah'ım madlen baba bu bu reis efendi gecenin bu saatinde burada ne işiniz var buraya nasıl girdiniz affedersiniz möhsü sırtınız ışığa dönük olduğu için yüzünüzü iyi seçemiyorum söyler misiniz siz kimsiniz ölümden kurtardığınız sonra da kendisine bir iş bularak kurtardığınız faşluanı nasıl tanımazsınız ah, siz misiniz dostum Burası Madlen Baba'nın Faşlon'u işe koyduğu Pikpus Manastırı'dır. Burada Faşlon'un kardeşi olarak bahçıvanlığa başlar. Kozeti dışarıdan daha güvenli bir yer olarak gördüğü bu manastırda büyütür. Rahibe okulunda eğitim aldırır. Böylece Valjan hala peşinde olan müfettiş Javer'den kurtulur ve senelerce güven içinde yaşar. Bu sakin hayat Kozetin genç ve güzel bir genç kız olup hukuk fakültesi öğrencisi Marius isimli gençle tanışmasıyla değişir. Marius'un babası Napolyon'un ordusunda subaylık yapmış ve Napolyon tarafından baronlukla taltif edilmiştir. Babasının hatırasıyla yaşayan bu delikanlıya Cosette aşık olur. Marius'u eski bir burjuva olan büyük babası yetiştirmiştir. Fakat radikallerin safına geçen delikanlı dedesiyle çatışıp yanından ayrılmaya karar vererek yoksul bir hayatı tercih eder. Cosette ve Marius bir parkta tanışırlar. Ve Valcan'ın kendisini ve Cosette'i gizlemesine rağmen mektuplaşırlar. Olaylar, ülkedeki iç huzursuzluklar esnasında doruk noktasına ulaşır. Marius ve arkadaşları 1832'de isyan eden sosyalistlerin tarafında Paris'te hanedanlığa karşı başarısızlıkla sonuçlanan bir başkaldırma hareketine girişirler. Sosyal adalete olan bağlılığından dolayı kim olduğunun ortaya çıkmasına aldırış etmeyen Valcan da isyana katılır. Sokak çatışmalarının ortasında Javerle Jean Valjean karşılaşırlar. Javer'i ele geçiren isyancılar onu öldürmek istemektedirler. Bu işi Valjean üstlenir ve artık ipler onun elindedir. Monsieur, bu halinizle tıpkı bir tersane mahkumuna benziyorsunuz. Kadar, ne yaparsın? Hadi ne duruyorsun? İntikamını al. Jean Valjean tabancayı Patos'un iç cebine sokar. Yelek cebinden bir bıçak çıkarır. Bıçakla ha? Doğrusu iyi bir intikamcısın. Canvalcan elindeki bıçakla müfettişin boynundaki ve ellerindeki ipi keser. Serbestsiniz Mösyö. Eğer buradan sağ çıkar da evime dönersem, Faşlağan adıyla Ormarmı Sokağı'nda yedi numarada oturuyorum. Canvalcan havaya bir el ateş ettikten sonra çatışmaya geri döner. Javer bu duruma çok şaşırır. Fakat eski haline dönmesi uzun sürmez ve adresi tekrarlayarak oradan uzaklaşır. Javer'in keskin meşruiyet ve hukuka dayanan ahlaki dünyası alt üst olur. Bu yüce gönüllülük karşısında bütün inandığı değerleri yıkılan Javer bunalıma girer. İsyancıların durumu da pek parlak değildir. Karşı tarafın kuvvetlerinin sayıca çok fazla olması nedeniyle barikatlar arkasına çekilen isyancılar büyük kayıplar vermişlerdir. Çatışma sırasında Marius ağır yaralanır ve Valjan tarafından gizlice çatışmalardan uzaklaştırılır. Valjan, onu sırtında taşıyarak güvenli bir yer olan laham kanallarından geçirirken kilitli bir yerle karşılaşır. Bu esnada omzuna bir el dokunur. Bu kişi Tenerdiye'den başkası değildir. Jean Valjan'ın yüzü çamur olduğundan dolayı onu tanıyamaz. Bizden olduğun belli. Sen bir adam öldürmüşsün. Bu kapıdan çıkmak istiyorsun. ''Beni dinle arkadaş. Adamın ceplerini yoklamadan öldürmedin herhalde. Bulduklarının yarısını bana ver, ben de sana kapının anahtarını vereyim.'' Jean Valjean cebinden bir lüye altını, beş franklık iki gümüş parayla altı bakır solda çıkarıp Tenerdiye'ye verir. ''Çok ucuza çalışıyorsun. Bu paraya o kadar uzun ve tehlikeli yol gelinmez. Hele sırtında bölüyle hiç gelinmez. Burası panayır yeri gibidir dostum. Çıkarken para verirler. Sen paranı verdin, artık çıkabilirsin.'' Konuşmasını bitirdikten sonra Marius'un gömleğinden bir parça kopartıp Jean Valjean'a göstermeden koynuna sokar. Jean Valjean yoluna devam eder ve Marius'ü büyük babasının evine ulaştırır. Marius uzun süren bir tedavinin ardından tamamen iyileşir fakat kendisini kimin kurtardığını bilmemektedir. Valjean, Cosette ile Marius'un arasına girmekten çekinir. Barones olarak tanınan Cosette'in çevresi tarafından eski bir kürek mahkumunun kızı olarak bilinmesini istemez ve Cosette'e büyük miktarda para verdikten sonra inzivaya çekilir. Marius önceleri bunu kabul eder fakat daha sonra hayatını kurtaran kişinin Jean Valjean olduğunu öğrenir. Marius çok şaşırmakla beraber gökte aradığı Tenardia'yı yerde bulur. Çalışma odasına gider, çekmeceyi açıp bir demet banknot çıkarıp cebine koyar. Zili çalar, baskana kapıda görünür. Mösyö Tenardia geldi efendim. Önce fiyatta anlaşalım baron hazretleri. Ne satacağınızı bilmiyorum ki ne fiyat vereyim. O adam karınızın gerçek babası değildir. Onun hakkında size satacak kıymetli sırlarım var. Ben kanaatiyar bir iş adamıyım. Yirmi bin frank verirseniz yeter. Mösyö, ben hem o adamı hem de sizi çok iyi tanıyorum. Mektubunuzdaki tütün kokusundan ve yazınızdan sizi tanıdım. Siz, galiba viranesi adı verilen eski hastane sokağındaki 50-52 numaralı evde oturan diye değil misiniz? Bakın, bütün bu kıymetli bilgileri size parasız veriyorum. Ee, peki Mösyö, 10 bin frank olsun. Neyin karşılığında? O adam hakkında bildiğim sırlar karşılığında. O adam eski bir kürek mahkumudur. E, peki, beş bin frank olsun. Adı Faşluyan değildir. Jean Valjean'dır. Vallahi o da doğru. Tener diye Jean Valjean'ın lağımları geçerken sırtında taşıdığı yaralının gömleğinden bir parça alıp sakladığını söyler. Onu Marius'e verip karşılığında bin frank alarak oradan ayrılır. Marius gömleğin kendisine ait olduğunu anlar ve çıldırmış gibi dışarı fırlar. Gözet! Gözet neredesin? Çabuk buraya gel. Baskana, Sen de çabuk bir araba çevir. Ah aman Allah'ım. Acaba beni affedecek mi? Kurtarıcısına katil muamelesi yapan bir nankörü kim affeder? Aman bir çıldıracağım. Olmaz ki. Bir insan bu kadar aziz olamaz ki. Sevgilim neyiniz var? Ah Gözet beni affedebilecek misin? O affedecek mi? Marius büyük bir pişmanlık içindedir. İki genç son anlarını yaşayan Valcan'a koşarlar. Acaba Marius'la Cosette, Can Valcan'ı bulabilecekler mi? Can Valcan sağlığına kavuşacak mı? Müfettiş Javert girdiği bunalımdan kurtulup Balcan'ı yakalayabilecek mi? Herhalde bütün bu soruların cevabını bulmak için sefilleri okumamız gerekli. Evet, Victor Hugo'nun bu romanı ile birlikte Notre Dame'ın Kamburu adlı romanını da okumanızı öneririz. Hoşçakalın.